İmam Ebu Zekeriya Nebevi Rahimahullah'ın Riyab-ı Salihin adlı hadis terlemesi kitabını okumaya, içindeki hadisleri şerh edip anlamaya devam ediyoruz. En son kaldığımız, açıklamaya başladığımız babın adını kim hatırlar? Sünnet ve, muhafaza muhafaza. Sünnet ve sünnetin getirdiği ahlak, adab, onlara sahip olma, onlara özen gösterme, Babı. Biliyorsunuz daha önceki yani geçen haftaki dersimizde Allah-u Teala'nın kitabındaki sünnetin hüccetine, sünnete bağlanmanın deliline işaret eden birçok ayetler zikretmiştik. Burada Müellif-i Rahimahullah'ın da zikrettiği ayetleri nakletmiştik. Bunlardan hatırladığınız var mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine onun getirdiklerine sımsıkı tutunmakla, bağlanmakla alakalı... Peygamber size, verirse, evet, Allah, peygamber size neyi verirse onu, onu alın. Sizi meydan alıkorsa Olmaz. ondan sakın, sakın. sakının. Kim okur bu ayetin Arapçasını? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ Teala Resulün Resul size neyi getirirse onu evet, evet. alın sımsıkı tutun. O <gülüyor> manaha kum anhu fentehu. Size neyden alıkorsa, sizi neyi yasaklarsa o yasak olan de elinizi çekin. Çok açık ayetler arkadaşlar. Başka bu ayetin dışında hatırladığınız ayet var mı arkadaşlar? Allah sizden hiçbir şey istemiyor. Her şeye karşında ama icabet edin. Ona icabet edin. Başka bir konuşma, uyu. Evet. Allah sevdiğiniz gibi Allah sevdiğinizi iddia ediyorsunuz ve şöyle oyun ki Allah da siz dersiniz. Bu kadar açık. Kulen kuntum tuhibun Allah. De ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlar da ki in kuntum tuhibun Allah Allah sevdiğinizi iddia ediyorsanız söylüyorsanız fattabi'uni bana oyun ki yuhibbukum Allah. Allah da siz siz dersiniz. çok ilim mehle bu ayete ne ayet diyorlardı? İmtihan şey. ayeti. Allah Teala'nın insanların imanını sınadığı ayet. Allahı sevdiğini iddia edenlerin sevgisini sınadığı ayet. Sevginde samimiysen nereye bakıyor Diyor Allah Teala? Rasulünle Resulün. olan ittiba'a. Rasule olan bağlılığına bak. Onda nasıl bağlı? Ona ne kadar bağlıysan Allah taala olan sevginde o kadar samimisin. Tabi bizim hani dilimize oturmuş bir ifade var, gönülden söylemek. Ben gönülden seviyorum ama işte yapamıyoruz sen. Olarak değil. Yaparsın. Tam manada, hakiki manada. Gönülden severek, onun emirlerini yerine getirerek, yasaklarından sakınarak samimi olabiliriz. Gönülden sevebiliriz. Bunun dışında yine allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي Bir şeyde itilafa düştüğünüz zaman, ayrılığa düştüğünüz zaman فَرُدُّهُ Onu Allah'a ve Resulüne götürün diyor. Yani az önceki arkadaşların sorduğu meseleyle de alakalı bu ayet bizim için nedir? Bir kuraldır, bir ölçüdür. İftiraf edilen konularda nereye gideriz? Allah'ın Allah Allah Allah kelamına, Rasul'ün sümnetine gideriz. Onlar ne diyorsa Allah. o şekilde kabul eder, iman ederiz. <gülüyor> Daha sonra müellif, rahimahullah bizlere hadisler naklediyor. Bu hadislerin ilki Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ''Davuni ma teraktukum'' Ben sizleri terk edip bıraktığım, sizleri meşhur kılmadığım şeyler hususunda ne yapın? Beni sıkıştırmayın. Yani bana gelir soru, sormayın. Yani dinde Allah-u Teala insanlara zorluk çıkarmaz. Onların başları belaya girsin, sıkıntıya girsin, artık hayat çekilmez hale gelsin. Dini Allah sana ne yapmamıştır? Göndermemiştir, indirmemiştir. allah Teala bu dini insanlara hem dünyalarında mutlu, zahid sah yaşamaları için, hem de ahiretlerinde zennet elinden olmaları için indirmiştir. Ya Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, e sen öğlenmiştir hatırlasan hadislerde, felekel mutanaddiun, Aşırı gidenler helak olmuştur. Yani, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geliyor, diyor ki, işte ona, Haccın ömürde, yılda, hayatında, ömründe, insanın dünya hayatında bir defa fazla olduğunu yapması gerektiğini söylüyor. Tabi ilk başta ömür dövür diyor, hayatın demiyor. <gülüyor> <gülüyor> Üzerinde düşen vazifeleri görebiliriz hayalken, ne diyor? Hac yapman gerek. Diyor ki, o zat, her yıl mı? Elhamdülillah Resulü. Aleyhisselatü selam diyor ki evet deseydim her yıl hac yapmak farz olacak. Allah-u Teala Fakir'in kendine de diyor. La teselu an eşya. Ne yapmayın? Bazı şeylerden soru sormayın. Onlara girmeyin yani. Entub lelekum tesu'kum. Size onlar açıklanırsa eğer ne olur? Tesu'kum hoşunuza gitmez diyor Allah kurcalamayın. Yani ne, ne da kurcalamayın? allah Teala'nın ve, ve Rasulü aracılığıyla sizlere gönderdiği şeylerle yetinin. Tanattu sahibi olmayın. Allah bu böyle ama Rasulü böyle emretmiş ama bunu bu şekilde anlayabilir miyiz? Bu böyle olabilir mi, Bundan bu gerekir mi? Değil arkadaşlar. O gereksinimler diye iddia ettiğin, bu, bu şunlar gerekir, bunlar böyle olmalı dediğin, ileri sürdüğün şeylerin hepsini bir kenara koyun. Sağabeya nasıl iman ve teslim oldularsa o şekilde iman etmesi Din bunu gerektiriyor. Sabiler diyor dışarıdan bir badiyeden, çölden bir adamın gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soru sorması ne kadar çok hoşumuza giderdi diyor. Niye? Çünkü onlara soru sormaları <gülüyor> pek olmuş. Yasak, yasak. Çünkü allah da o dönemde onların din adına, dinleri adına ihtiyacı olan her şeyleri ne yapmakta zaten? indirmekte. Onun dışında ne yapmayın? Sormayın. Fennem <gülüyor> ahelek Sizlerden önceki insanların helak olma sebepleri, onları helak eden unsur neydi? Kesretu <gülüyor> sualihim, çokça soru sormalı. Tabi dini öğrenmek adına soru sorabilirsin. Bu ayrı bir şey. bu hadis onu kastetmiyor. Yani ben şöyle hakda saldım olur mu? Bu ayrı bir şey. Allah Ta'ala sana arşına istiva ettiğini haber vermiş Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber'in sünnetinde tevatür derecesi ulaşacak hadislerde ne yapmış? Mana olarak buna işaret etmiş. Sen artık kalkıp yok dünya yuvarlattır. Bu böyle gerekir mi? Böyle olur mu? Bu şekilde gerekir mi? Bu, bu, bu onu kastediyor. Bu hadis bunu kapsıyor. Bunu içeriyor. Yani senin olmana olur. Bak örnekleri vakası var. Dün bu şekilde inanıyordun. Bugün bu şekilde inanıyorsun. Yarın ne şekilde inanacaksın? Belli, Belli değil. Çünkü niye sana sorulmaması gereken sorman Sormaman gereken bir alana ne yapıyorsun sen? Girmeye çalışıyorsun. Ve insanların helak olmalarının diğer bir sebebi de peygamberlerine ne yapmaları? Muhalefet etmeleri. Yani bu bir helak sebebi arkadaşlar. Uhud savaşında gördüğünüz insanlar helak oldular değil mi? Müminler. Sebebi neydi? Helak olmalarının sebebi, mahvolmalarının sebebi, öldürülmelerinin sebebi <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir emri. Burayı terk etmeyin diyor. Bu tepeyi terk etmeyin ey okçular. Ya onlar da daha iyi gördükleri fenlerin da daha iyi gördükleri bir şeye yelteniyorlar ama akabinde peygambere muhalefet ettikleri için, sözünü yeme getirmedikleri için bir de bakıyorlar ki sonuç, akıbet ne oluyor? Kötü olarak bitiyor. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَجْتَنِبُهُ çok açık arkadaşlar. Mesaj çok açık. Sizleri bir şeyden yasakladığım zaman, size bir şey yapmayın dediğim zaman, alıkoyduğum zaman, ondan uzak durun. Çünkü bu sizi yasakladığım husus, benim kendi kafamdan, kendi yaşadığım çağa, şartlara uygun olarak söylediğim şeyler değil. Bunlar insanı yaratan, kıyamete dek de onu, Dünyada var edecek olan Allah-u Teala'nın buyrukları. Onun, onun katından gelen emirler. Bunlara kayıtsız bir şekilde yapmanız lazım? Teslim olmanız lazım. Ya yani O yüzden insan pratiğe, tatbike geçmeden önce altyapı olarak kendinde bu şeyleri oluşturması lazım. Bu usulleri, bu kaideleri. Peygamber emrettiyse bunu ne yapmam lazım? Ben hayatıma geçirmem lazım. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sizi bir şeyden alıkoyduğum zaman, yasakladığımız zaman ondan uzak durun. وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُمْ مَسْتَفَعْتُونَ Size bir şey emrettiğim zaman, yapmanızı yerine getirmenizi istediğim bir şey emrettiğim zaman, gücünüz yettiğince onu ne yapın? Yapın. <gülüyor> e, dikkat edin. Yapılması istenen şeylerde, mükellefiyet altına girebilmesi için kulun, hangi şart aranıyor? Kudret çağırdı. Güç kuvvet çağırdı. Yani hancı emretmişsin. Ama gücün yoksa sana organını sat, şuranı sat, buranı sat, şöyle yap, hırsızlık yap git demiyor. Ama ha haramlardan el tek çekmeye gelince bunda güce kudrete gerek yok. Kadına bakma diyor. Yani Boynunu çevire çeviremiyor değilsin. Değil mi? Haram ticaret yapma. Burada güç ku kudret aranmaz. Zina etme. Hadis-i edin diyor ki, size, neyden sizi yasakladıysam ondan uzak durun. ne yapmanızı istediysem, güdünüz yettiğince onu yerine yapın. Dur. Bakın, yani yerine getirme hususunda ne var? Güç kuvvet. Güç kuvvet şartı var. Ama yasaktan uzak durma konusunda ne yok? Güç kuvvet şartı yok çünkü bir şeyden çekmek için ne gerek yok? Ya sen haat içmedikten sonra zaten içmezsin. Bunun için özel bir çaba, özel bir gayrete gerek yok. Bu hadis muttafakun aleyh muharimümsünün ittifak etmiş olduğu hadislerden. Bu <gülüyor> hadis meşhur Erbab İbn Sariye hadisi. Bu hadisi daha da duymuşsunuzdur. Usame Radıyallahu Aleyh diyor ki: "Vazana Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem mevize ten vesselam bize çok beli, çok tesirli, çok etkili bir vaaz u nasihatte bulundu diyor. Aleyhissalatu vesselamın bu şekilde vaaz u nasihatleri hep olmuştur. Sahabelerin hep nasihat babından hutbeler irade etmiş, vaazlar vermiştir. Kimileri vardır ki düzenli hutbelerdir. İşte cuma namazlarında, bayram namazlarında vermiş. olur. Kimileri vardır ki ar-ı ziy, gördüğü zaman verdiği hutbeler vardır. Sahabeden birisinin yanlış yaptığını görmüştür, ayağa kalkmıştır. Allah'a hamd etmiştir, sena etmiştir. Onu düzeltmiştir. <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hutbesi o manada yani Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyadan ayrılacağına yakın bir dönemde vermiş olduğu bir nasihat. Çok tesir ve etkili bir konuşma yapıyor Aleyhisselatü Vesselam. Tabi sahabeler Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda öyle oturuyorlar ki ne diyor vasfedenler? Sanki kafalarında ne vardı onların? Kuş. kuş. Ne demek bu ifade? Onların kafalarında kuş vardı demek? <gülüyor> yani o kuş kaçırmamak için o kuşu kafalarından uçup gitmesin diye ne yapıyorlar? Kıpırdamıyorlar bile. O, o şekilde pür dikkat Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Odaklanmışlar. Ağzından onları, çünkü ağzından çıkacak bir söz, onları cennete götürecek olan bir yol gösterici bir levha. Bir irşad, bir sünnet. Onlar için çok değerli. Aynı şekilde cenneti arzulayan insanlar için de çok değerli. Vecilet minhel kulub ve zarafet minhel uyun. Diyor ki sahabe, öyle bir nasihatti ki bu, kalplerimiz diyor ürpendi. Kalpler titredi. Ve zarafet minhal uyun. Ve gözlerimiz diyor, akıp, yaşlarla doldu. Ağladık. Fe kullna ya Resulallah, ke enneha mev'izatum vaddi' fe evsinâ. Dedik ki ey Allah'ın Resulü, herhalde bu nasihat, bu dünyadan ayrılacak olan, veda edecek bir insanın nasihetine benziyor. Ey Allah'ın Resulü, bize bir nasihatta bulunsana. Çünkü demin dedi ki, yani değerli insanlar için hazine değerinde. <gülüyor> Onların hem dünya ve ondan daha önemlisi ahiret saadetine işaret edecek sözler alacaklar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan. Konuşturmaya çok zorlar Aleyhisselatü Vesselam'ı. Ahiretlerine yönelik şeyler elde etmek istiyorlar, bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Ve aynı zamanda düşünün, sahabenin bu ümmete olan hayrını Kendilerinden sonra gelecek olan, kıyamete de yaşayacak olan insanlar da ne yapıyorlar? Bu şekilde fayda sağlıyorlar. Zaten birçok şeyi müşahede edip görmüşler. Onunla yetimseler belki yetinebilirler. Ama hala ısrarla ne yapıyorlar? Soruyorlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, اُوسِيْكُمْ bi اللّٰهِ Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ilk tavsiyesi Allah'tan sakınmak oluyor. Yani bu çok önemli bir tavsiye arkadaşlar. İnsana Allah'tan kork dendiği zaman insanın bu tavsiyeyi alması lazım. Yani allah Teala diyor ya وَلَقَدْ وَصَّيْنَا لَذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِتَّقُوا اللّٰهِ Bizler sizden önce gelen kitap ehline ve sizlere neyi vasiyet olarak verdik? Diyor allah Teala. اَنِتَّقُوا Allah'tan Allah'tan sakınmamız. Leyla Allah'tan sakınmak. Daha önce hatırlarsınız bunu beyan ettik defaatle. Fiil-i awamir <gülüyor> ve istinab-ı Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından da uzak durmak, sakınmak. Tabi bunun için ne gerekiyor? Önce bunu bilmek, öğrenmek ilim gerekiyor. Ondan sonra amel gerekiyor. Takva budur arkadaşlar. Ya yani takvayı başka bir yerde aramayın. Bazıları takvayı böyle hoş bir söz duyduğu zaman böyle kalbinin ürpermesi, gözlerinin böyle ağlama hissi gelmesi, böyle bir cezbe gelmesi, tüylerinin diken diken olması bunlar hep şeyler. Evet, Allah'ın kelamını duyanların tüyleri ne ürperir. ürperir. Kalpleri ürperir. Ama yani öbür taraftan bakıyorsun ki yani sözün Allah'ın kelamına uyup uymadığına bakmadan, sözün böyle o anda gelip de böyle kulağına hoş tılı bırakmasından dolayı cezbek gelip böyle hareket edip gözlerinin sulanmasını takva zannedenler bunu takva olarak ne yapmasın? Kabul etmez. Takva Allah'ın ve Resulü'nün emrettiği şeyleri yapmak? Yerine getirmek. Ezanla okundu camiye koşacaksın. Bu takva'dır arkadaşlar. Bu takva'dır. Sen ezan okunuyor abdestini almamışsın. Camiye gidiyorsun. Cemaatle namaz gidiyorsun. Daha sonra takvalı olduğunu iddia ediyorsun. Yani senin eylemin, amelin, söylemine, peratiye, söylediğin iddiaya ne? Uymuyor, Uymuyor ters. Peradolun <gülüyor> karşısına geçmişsin, harap olan şeyleri müşahede ediyorsun. Bu ne? Bu, bu takva değil, Sen, kadar <gülüyor> takvalı olduğunu söylüyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, insanlara öncelikle bunlar örnek tabi yani. Güncel, hayatımıza dair örnekler. Yoksa bunları ne yapabiliriz? Herkes kendine bakarak çok altamıyız. Kalaysa Peygamberimiz diyor ki: "O senin kum bir takvallah." Sizlere Allahu Teala'nın dan sakınmanızı tavsiye ediyorum. Ve sem'u ve taa ve enta amr abdun habesî. Mesela habesli bir köle adam gelse, yönetimi eline geçirse O'na evet. itaat edip, onu işitip, O'na itaat etmenizi emrediyorum diyorlar zaten. Çünkü hayatın düzene girebilmesi adına, kaosun yaşanmaması adına, istikrarın sağlanması adına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde ümmetine ne yapmış? Emretmiş. <gülüyor> i̇taat etmiş. Neydi itaat? اِنَّمَ اتَّعَتُوا fil الْمَعْرُوفِ Aleyhisselatü Vesselam üç kere tekrar Buhari'nin rivayetinde. Peki itaat yine hangi konuda itaat edeceğiz? başımıza gelen yöneticilerimize mağruf, Allah-u mağruf olarak eğrilediği şeylere. Yani diyorsa ki yönetici namaz kılmayacaksın, o konuda ona itaat edilmez. Ayrıca diyor ki yöneticilerin emirleri üç kısma ayrıdır. Birincisi, allah Teala'nın emrine uyuşar, emriyle uyuşan, emriyle uyan emirleri. Buna itaat elbette edeceğiz. Bir kısım emirlerde var ki tamamen Allah'ın ve Resulü'nün emirlerine ters düşüyor. Buna da ne yapacağız? İtaat etmeyeceğiz. Çünkü burada it itaat etmemiz gereken ne var? Daha büyük bir makam var. Üçüncüsü de Allah'ın emirlerine muhalefet etmeyen bazı neler, kanunlar, yasalar. Mesela Mehdi diyor ki, hayatın sistemi edilebilmesi için, nizama girebilmesi için yollara koyulan tevh-i Adam oraya kırmızı ışık koymuş. binlerce araç var. Sen buna itaat etmezsen ne olur? Kaos olur. Kan akmasına, maddi zarar insanların uğramasına sebep olur. Buna da ne yapacaksın? Itaat edeceksin. Ve inno man yashmin kum fesair axtilaan Sizlerden diyor kim? Çok yaşarsa asabına seslenir diyor ki. Bir çok ihtilaf görecek ayrılıklar görecek. Gerçekten Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haber gerçekleşiyor. İşte Ömer radıyallahu anh'ın öldürülüş, katlediliş, ondan sonra Osman, ondan sonra Ali radıyallahu anh'ın katledildi. Bunların hepsi bu buluyor. Aynı şekilde ilim mehlinden bazıları diyor ki yani bu her zaman içinde geçerli. Yani Kim daha uzun bir müddet yaşarsa, kim daha uzun bir süre yaşarsa, kendinden önce ölen kimselere nazaran daha çok ne? ile karşı karşıyayla. İhtiraflatıp neyle? Şimdi yani. öyle bakın, bizden 50 sene önce ölmüş olanların hayatında yani bugün insanların konuştuğu dini sıkıntılar var mıydı? Hepimiz kardeşiz. Onlar da bizim kardeşimiz. Aynı din, semavi dinler. Bunu konuşuyor mu dedi sen önce? Konuşulmuyordu. Televizyonlara çıkın insanlar kabir azabı da neymiş? Sırat, sırat <gülüyor> neymiş? Terazi de neymiş? İsa aleyhisselam da inecek miymiş? Bunlar nedir diye tartışılıyor muydu? Tartışılmıyordu. Yani bizim ondan önce, 50 sene önce yaşamış insanlar bunları o şekilde duymuş. Ya kulaktan duymuş, ya hocadan duymuş. O şekilde kabul etmiş. Allah'a canlarını teslim edip gitmiş insanlara. Ama şimdi memleketin en öcra köşesine gitsen, insanlar seni gördüğü zaman ya diyor böyle böyle geçen bir hoca çıktı televizyona, böyle böyle bir şey dedi. Biz yanlış biliyormuşuz herhalde. Diyerek şüpheyi almış. Fitneyi almış. Onun için yani insanın ne yapması lazım? Sünnete, hayatı boyunca, dünyada yaşadığı sürece iltizam etmesi, tutunması lazım. Aleyhisselatü da bu hadise emrettiği üzere azıb işleriyle yakalaması lazım bu O kadar <gülüyor> abartılı olmak lazım. Temessükle, ona bağlılıkta. Ona sıvı sıkıp Elinle değil. <gülüyor> elinle tutacaksın iki elinle, sıvı bir de ona, o sünnete ne yapacaksın? İşlerle şerini, şerini önüne koyarsan kaçabilir, kurtulabilir. Al işlerini. Yani durum bu kadar önem arz ediyor. Bu kadar önem vermen gerekiyor. Bu kadar ihtiyatlı olman gerekiyor. Hale iki um bir sünneti ve sünneti ilhulafa Eki ihtilafa düşüldüğü zaman fırtınalı denizin dalgalarından güvenli limana çıkılacak yer neresi? O güvenli liman neresi? Nuh'un gemisi nerede? Sünnette. Selef'in dediği gibi. <gülüyor> Kim ona bir kurtulur. O fırtınalardan güvende olmak isteyen, kendini korumak isteyen aleyhissalatü vesselam'ın buyruğu üzerinde فَعَلَيْكُمْ مِسُنَّتِي Sünneti ne yapın? Tutunun. Sünnetime sarılın. وَسُنَّتِ خُلَفَاِ الرَّاشِدِينَ el-mehdiyyin, hidayete erdirilmiş <gülüyor> raşid halifelerimin sünnetine ne yapın? Tutalım. <gülüyor> yolunuzu aydınlatacak sünnetten sonra, sünnette bulamadığınız takdirde yolunuzu aydınlatacak görüş, kimin görüş olsun? <gülüyor> Ashabtan önde gelen kulefe-i raşidinin görüşü olsun. <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam bize ne öğretiyor? Dinde edebi ahlakı öğretiyor. Şimdi kendi adına ileri yere konuşarak bu ayetten bu çıkar, bu hadisten bu anlaşılır demeni, deme etkisini sana kimse vermiyor arkadaş. Sana bine yapılmış öncelik listesi verilmiş. Allah'ın kitabına dön, Peygamberin sünnetine git, asabın ileri gelenlerinin görüşlerini araştır. Orada bulamazsan tabiinden olanların görüşlerine bak. Bu şekilde. Ne yap? Daireyi genişlet et. bir şey bulamazsan <gülüyor> istirahat eden, o makamda olan ilim mehline zor. İlim mehlinden istifade et. Ama sen a, Elif'i görsen ne diyorlar? Mertek zanneder. Elif'i görsen Mertek zannedecek. Ne demek Mertek? Ne <gülüyor> evet, demek Mertek? Kalas, sopa. <gülüyor> yani Elif'i göstersen Kalas zannedecek tipte olan, ilmi altyapısı olmayan bir adam bugün maalesef ne yapabiliyor? Televizyonlarda orada burada şurada çıkıp insanlara Allah'ın dinini öğretmeye çalışıyor. A'bdu aleyha bin nevacil. A'bdu aleyha bin nevacil. A'bdu aleyha bu gösterdiğim öncelik liste var ya kataboli. ona diyor <gülüyor> <gülüyor> azın işlerinize nevaciz diyor idim ehli. <gülüyor> insanın diyor, arkadaki, en sondaki işleri, o da Onlarla sarılın. Ve iyâkum ve muhdefâtil umûr Din adına, sonradan çıkarılan her şeyden ne diyor aleyhissalâtu vesselâm? Uzak durun. Bakın nasihatler ne kadar değerli. Yine yani bu hazine değerinde arkadaşlar. Peygamberlik makamında olan bir insanın ağzından çıkan Duyanı ve duyup hayatına tatbik edeni necaata, başarıya, kurtulsa götüren sözler bunlar. Bunlar öyle yeryüzüne gelip gitmiş bir bilim adamı, bir aydın sözü olarak almayın. Allah tarafından desteklenen vahiy olduğu söylenen sözler bunlar. Ve iyyakum ve muhdefâtil umur. Sonradan, din adına çıkarılan Her şeyden Sakının, uzak durun. Her şey. Zira her sonradan çıkarırlar şey. Bidattir ve bu her bidat nedir? Yani. Balalettir, sapıklıktır. Ne olursa olsun, adına ne derse desin insanlar. Ölçüyü koymuş Aleyhisselatü Vesselam. Hani bazıları diyor ya bu kadar da kısadan, kısa yoldan kesip atmayın kardeşim yani. Bu <gülüyor> biraz uslubu olur. Değil mi? Yani geçen ders, derslerimizde söylüyoruz ya. Bu konudaki önlerimiz, bu konudaki e, öğret, öğreticimiz kim? Nebis ablamı. Ne yapmış Aleyhisselatü Vesselam? Olayı hemen bitirmiş. Her bidat sapıklıktır. Her bidat. Yani hangi dile bunu tercüme etsen, karşıdaki adamın azıcık aklı zekası varsa bundan ne anlar? Din adına yapılabilecek veya din adına yapılan, peygamberin yapmadığı, sonradan dine sokuşturulan her şey ama her şey nedir? Bidattir. Dalalettir. Sapıklık. O kadar. Çıkarılan şeyler. Bir alana çıkarılan bir yapan Allah'a yakınlaşmak için niyetiyle yapılan, her niyetiyle yapılan şeyler. Bir i̇şte zaman tarikat tanığı. sonra onu şey yapalım. Ne o zorun, Her ifadesi her ifadesi Aleyhisselam'ın ifadesi. Öyle değil mi? Aynen. Hani biz belli başlı örnekler veriyoruz. Mesela insanlar neye alışık olursa bu ifadeden ne yapabiliyor? o Bu ifadenin çıkarmak, bu ifadenin getirip senin hayatından dışarı çıkarma zorunluluğunu bırakan, senin o zorunlular sokan o ifadeleri o terimleri bazen zorlanabiliyorsun. Şimdi kardeşim soru, tarikatta mı? Başka bir arkadaş Mevlid kandilleri deniyor, başka bir arkadaş topluca zikir mi? Başka bir arkadaş çeşitli hayatında olan hayatına girmiş, artık Cihinin içinde kendine yer etmiş, et kemik gibi birbirine yapışmış örnekler çoğaltabiliriz. Ve bunları böyle bir ortamda doğan, böyle bir ortamda yaşayan insanlar olarak inkar etmemiz zor. Peygamber aleyhisselatü vesselamın bu sözünü duymamıza rağmen. Ama mesela ailelerin verdiği örnekler var, farklı farklı örnekler var. Bu, toplumumuzda yapıldığını görmediğiniz bazı şeyleri örnek verdiğimiz zaman bu insanlara ya diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle yapmamış. Onun için biz de Yapmayız. Yani mesela desek ki bundan sonra sünnet olan namazları, camide <gülüyor> kıldığımız sünnet namazlarını, öğlenin, iki, öğlenin ilk dört rekatını ve son iki rekatını, ikindinin dört rekatını, akşamın son iki rekatını, sabahın ilk iki rekatını da karar ver, versin Diyanet, otursun. Çünkü insanlar böyle artık dört dakika kılıp hemen çıkıyorlar. Ondan sonra insanların bir araya gelip kaynaşması da lazım. Maksat da güzel. Bundan sonra bunlar da cemal da evet. Diye böyle bir güzel karar alsa ziyanet. İnsanlar hemen ne yaparlar arkadaşlar? Tepki gösterirler. Ne tepkisi verirler? Derler ki Peygamber aleyhisselatü vesselam böyle yapmamıştır. Onun için biz de ne yapamayız? Bunu bu şekilde yapamayız. Hemen görmedikleri, gelmedikleri. Top, doğup büyüdükleri toplumda tatbik etmedikleri bir şey örnek sunulduğunda hemen onu ne yapabiliyorlar? Peygamberin öğrettiği aslın kaideye döndürebiliyorlar. diyor ki ben kardeşim kurban bayramında daha pahalı olduğu için, nadir de bulunduğu için ceylan kesmek istiyorum. Hem daha pahalı değil mi? hem, de değil daha, hem de, eti de güzeldir. Öyle diyor. Derisini de kullanırız izin veriyor musun ve hatta olur mu? Olmaz. Ceylan olmaz. Niye olmaz? Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya bu şekilde ne yapmamış? Yaklaşmamış. Yaklaşmamış. Bunu öğretmeni çoğaltabiliriz arkadaşlar. Halimler çoğaltmış. Bayram namazında hepiniz biliyorsunuz camiye giderken bayram namazı için ezan okunduğunu duydunuz mu hiç? Okunmaz değil mi? Bayram namazında ezan okunmaz. Ama şimdi artık yani İnsanlar, camilerin etrafındaki konutlar genişlediği, büyüdü. Artık camiden uzakta oturuyor insanlar. Araçlara binip camiye gitmeleri gerekiyor. Evde meşgaleler çok, uğraşlar çok. Bayram ezanı içinde bir ezan okusak ne olur? Tamam Peygamber aleyhisselam okumamış, ondan sonra gelen insanlar okumamış. Ta bu döneme kadar, 1400 yılı kimse okumamış. Ama yani okuyalım yani. Desek ne derler, ne diyor arkadaşlar? Aleyhisselam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş? Her bir dert satılır. Genel manada bu şekilde bir cevap verebiliriz bu kardeşimizin bu sorusuna. Özel manada tabii daha tafsir, daha ayrıntılı, daha uzun cevaplar verilir. Ama asıl olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyin buyruğu sözü? Din adına yapılan her şey nedir arkadaşlar? Bir derttir. Din adına yapılan. Bazıları şey çıkıp diyebiliyor o zaman uçağa da binmeyin, o zaman kaşık da kullanmayın, o zaman bilgisayar da kullanmayın. Arkadaşlar bunların hiçbiri haddi zatında bizim yani Allah'a yakınlaştırdığını bu manada, sevap olduğunu umduğumuz şeyler değil. değil, değil uçağa binmek. Ama bunlar birer ne, ne manada bir araç? Yani. Araç. Değil mi? Ama sen kalkıp Peygamber aleyhisselatü vesselamın hayatında uygulamadı vefat ettikten sonra onu en çok seven sahabelerinin hiçbir zaman uygulamadığı, ilk yüzyılda, ikinci yüzyılda, üçüncü yüzyılda değerli çağlar denilen, Peygamber Aleyhisselam'ın vesselamın altın çağlar olarak bahsettiği, en hayırlı çağlar olarak söylediği yüzyıllarda uygulamadığı bir şeyi onlardan sonra dört, yüzyılda, dört yüzüncü yüzyılda birilerinin sokup diye kattı. Bazı şeyleri ne biliyorsun, Kabul edebiliyorsun. Halbuki bu asli kaideye kuralı Kurala göre ne yapman lazım? Yani. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı, ashabının yapmadığı şeyi atıştan nasıl bir <gülüyor> adına yapabilsin? Geçen derslerde aldık. Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki camide hutbe veriyor. Bir adam ayakta duruyor güneşin altında. Diyor buna ne oldu? Ne yapıyor bu? Herkes oturuyor bu hutbeyi dinliyor. Orada dikilmiş güneşin altında duruyor. Allah'a yakınlaşacak. Niyet bu. Salih, güzel. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Ya ne oldu buna? Ne yapıyor bu? Diyolar ki bu güneşin altında durmaya, ayakta durmaya, konuşmamaya ve oruç tutmaya adak adamış. Onu yerine indiriyor. Yani niyet güzel. Hazreti Muhammed yani maşallah böyle bir müşrik toplulukta tamam. Allah'tan uzak bir toplulukta yani bu manada. Yanımızda Yahudiler var, Hristiyanlar var, aynı toplulukta beşer ölmüğüne de. Bırakalım bu da bu şekilde. Yani Nasıl istiyorsa Allah'ına öyle ibadet etsin, ne mi öyle Ona emredin, güneşten çekilsin, gölgeye Konuş Konuşmamayı bıraksın, konuşsun. Orucuna da devam etsin diyor. Çünkü meşru olan tek şey ne orada? Oruç. Yani aleyhissalatü vesselam bu şekilde Allah'ın din olarak getirdiğini din olarak sürdür, yaşa, hayatına yukula. Onun getirmediğini, uygulamadığını, sahabinin yapmadığını, yaşamadığını, dini ne kalkma, çalışma. <gülüyor> Bu hadisi Ebu Davud İmam Tirmid'i rivayet etmiş. <gülüyor> Üçüncü hadis Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Kullu ümmeti yedhulûnel cennet Ümmetimden herkes cennete girecek. <gülüyor> İlla men eba Sen müjdeyi de aldık aleyhissalatü <gülüyor> Cennet ehlinin kaç, kaçıyız, kaçta kaçta kaçta? <gülüyor> Yarısıyız, yarısıyız. yarısıyız. Yarıs. O, o müjdeyi verdi Aleyhisselatü değil mi? Sahabeye diyor ki cennet ehlinin yarısısınız. Yani bizim ümmet cennetin yarısı, diğer bütün insanlık tarihinde gelen, Allah'ı birleyen ümmetler cennetin diğer yarısı. Şimdi Aleyhisselatü diyor, herkes cennete girecek, ümmetinden herkes. İlla mel eba. İstemeyenler, ayak diretenler hariç. Yani cennete girmeyi istemeyen, ayak direten olur mu? Olur. Kim onlar? Ey Ali Asetu Saram. ya diyor ki Vesselam, <gülüyor> kim istemez? Kim arziledir? Yani cennet yani var mı cennete girmek istemeyen? Belki sözüyle yok ama fiiliyle eylemiyle var diyor Ali Asetu Saram. Ben cennet. Bana itaat eden cennete gelecek. Ve <gülüyor> bana isyan eden fakat <gülüyor> ne yapmıştır? <gülüyor> Ayağa İstememiştir. Yani aleyhisselatü Vesselam'a isyan, onun sözlerini yerine getirmemek, bir manada ne demek arkadaşlar? Cennete girmeyi, istememek demek. Bu hadisi İmam Bukhari, sahibde rivayet etmiş. Yani din, her şeyi tamamlamış arkadaşlar. Din, seni Allah'a yakınlaştıracak, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem senin diyor ya sahabelerine, seni, diyor Allah aleyhissalatüssalâmi, sizleri Allah'a yaklaştıracak her şeyi size cennete götürecek her şeyi size ne yaptım? Evet. Sizi cennetten uzaklaştıracak her şeyi size açıkladım. Yani daha artık bundan sonra, bu sözden sonra Allah, a, Allah, a, Allah Bugün sizin dininizi kemale düştü. Yani tamamlandı, eksik yok. ni'meti, ni'metimi tamamladım. Baradhi olarak İslam'ı işte. Bundan sonra <gülüyor> da artık bizi Allah'a yakınlaştıracağını zannettiğimiz şeylerin dine katma konusunda yapmamız yapmamamız lazım? Uğraşmamamız lazım. Çünkü din zaten azizatiz ne kamik. O, evet. Oturmuş, gitmiş, tamamlanmış. Allah tarafından tamamlanmış. Yani Salman'a radıyallahu evet. ne diyor gelip bir Yahudi, size her şeyi mi öğretti? Yani bu din her şeyi yani Evet diyor her şey. Tuvalet adabı bile ne yapıldı bize? <gülüyor> Tuvalete gitmek bile bize öğretildi. Yani bu ufak ayrıntı bile öğretildi. Yemek yerken Aleyhisselatü Vesselam'a hadis geliyor şimdi. Adam sola eline yemeğe ısrar ediyor. Diyor ki sağ elinle. Sol elinle. Halkıta ilk bir de var. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yani elin tutmasın. Hamedde o akıyor. <gülüyor> Çünkü Aleyhisselatü Vesselam orada yani hoşuna gitmediği için değil Allah'ın <gülüyor> hoşuna gitmediği için allah Teala bizlerden sağ elimizle yememizi istediğin için ona bu buyrukta bulunuyor. O hala ısrar edince diyor ki, elini tutmasın, tutamaz olsun. <gülüyor> Adamın eli kalıyor o şekilde. Yani senin yemek yemene kadar din ne yapmış, müdahale etmiş. Bu ayrıntıları söylemiş din, kalkıp sana ondan sonra. Bu dinden olduğunu söylediğin, iddia ettiğin tarikatların, şunların, bunların, Açıklamasını yapmaz mı? Bunu sana bırakır mı? Bunu şey efendilere, şunlara, bunlara bırakır mı? Elbette ki bırakmaz. Diyor ki Selama İbni Amr İbni Ekva radiyallahu anh enne raculen ekele inde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi şimali şey izab geldi sol el ile aleyhissalatü yanında yemek yemeye başladı. fekale kul bi yeminik aleyhissalatü vesselam diyor ki salinle Qallah azda <astatir> tev. Diyor ki adam ya yani yemmiyorum ye, ye, ye, ye <gülüyor> yapamıyorum. Ma managu illa kibir diyor ki rivayette yani kibirden dolayı de bunu denemedi yani. yani. İnsanların kibir kibir konusu çok ilginç bir konu arkadaşlar değişken Yani çok. <gülüyor> sünnetin tatbikine engel olan da şey aslında ne biliyor musun insandaki kibirdir arkadaşlar. Tevazu sahibi olan insan sünneti ne yapar? Yaşar, ihya eder. Fema refaha ila fiy. Adam öyle bir hale geldi ki diyor artık elini ağzına getiremez onda. El kalkmıyor, bitti. <gülüyor> Dikkat ederseniz Demir sallallahu aleyhi ve sellem bize dinin ahkamıyla alakalı, ibadetlerle alakalı bir şeyler öğrettiği gibi, her şey öğrettiği gibi, bir taraftan da bize güncel hayatımızda edep, ahlak öğretir. Nasıl yemek yemek yiyecek? Sahabi diyor, ya gulam, eyvlat, semmillah, bismillah derin de. Sahabi diyor, ben diyor, küçük çocuktum, elim diyor, tepsiden ne yapıyordu? sağa sola gidiyordu. Bir oradan yiyor, bir oradan yiyor, bir oradan yiyor diyor. Besmele devriyip, hızlı çekmemiş. Diyor ki, ya gulam, semmillah, bismillah, <gül> kul biyeminik, Sağdan ye, önünden ye ve önünden gidiyor. O adam ahlak. Suyu verecek olan diyor en son içer. Ya bunu öğretmiş ya dine bak yani suyu verecek olan ikram eden adam diyor, en son içsin hadi. Ya bunun bir sonraki oyumuş. Tam kabulum ondan sonra bir sürü ilkesi olan, teorisi olan, öğretisi olan Yunan felsefesinden, Budizm'den, Hinduizm'den etkilenmiş bir öğretiyi ne bomasın dinler Havud edemezsin. Dinlen, sevamazsın. Beşinci hadis. An Ebi Abdillah, En-Nu'man İbni Beşir radiyallahu anh. Semihtu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Diydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i söyledi. Işte, Letusevvunnesu fufakum. Ya diyor saflarınızı, namazda saflarınızı ne yaparsınız? Dümdüz yaparsınız. Ev leyukhalifennallahu beynavucuhikum. Ya da diyor Allah Teala sizin yüzlerinizi kalplerinizi ayrı ayrı yönlere ne var? Çevirir. Bu, bu kadar önemli mesela arkadaşlar. Yani bizim normal hayatta güncel hayatta hani bak soğuk ne olur böyle alışmışım. Ya işte ceva fazla yaklaşmayalım daralıyoruz hava zaten sıcak ondan sonra kış günü soğuk kalın giyiniyoruz gibi şeyler özür değil arkadaşlar. Ne yapacağız? Saplarımızı dümdüz tutacağız. Namazda özellikle. Bu çok önemli mesela. Yani bazı şeyler var ki zahirde farklılıklar kalpteki farklılıklara ne olabiliyor? Sevim olabiliyor. Sahabeler düğün Aleyhisselat ve Selam'la bir yolcular çıkıyorlar. Bir gazveye gidiyorlar. O gazveye giderken vola veriliyor, Demiyor ki bu akşam burada uyacağız. Sonra sahabeler herkes ikişer, üçer ay, kişi ayrı ayrı dağılıyorlar. <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam görüyor diyor. Ne yapıyorsunuz? Keneplen Bir arada bulunun. Sahabeler diyor ki biz ondan sonra bir halının diyor kapsayacağı bir şekilde diyor. İç işe ne yaptık? Yaptık. Hep beraber o şekilde bulunduk. Çünkü kalpler öyle Yaratılmış ki birbirinden uzaklaştıkça, ihtilaf oldukça safta bile bu öyle. Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ne olur? Ayrılığa sebep olur. Allah yüzünüzü de haber birbirinize çevirir. Kalplerinize ihtilaf düşer, kalplerinize ayrılık düşer. Hadi hadisinin şimdi devamında gelecek başka rivayetinde. Aleyhisselatü Vesselam bir adam görüyor. Safta göğsü bezone çıkmış. Göğsü safta bezone çıkmış. Onu böyle görünce Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Uyarıyor. Aynı diyor aleyh, cimaret diyor ki okun ucunu okçu, savaşına bana düzeltir değil mi? Savaşa gitmeden önce onu biler. Törpüler. Ve o şekilde hedefe isabet etmesi için onu hazır hale getirir. Sahabe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yusufu bi sufuf ana, hatta ki anne mayyusufu bi hel kıda, ne vardı, düzeltirdi. Ömer Rabbı Allahın, Osman Rabbı Allahın, saplar çoğalınca adam görevlendirdi. Tek tek sapların arasından dolaşıyorlar. ne yapıyorlar? Sapları, cemati, hale getiriyor. Şimdi namaza gidiyorsun, yanın adam düzün, gel. Yok adam 5 metre, Allah Allah. Gel düzün, gel namazda iç içe girelim. Kardeşliğimiz artsın, muhabbetimiz artsın. Yok adam yanaşmıyor bütün. Fömer ve Osman Radyovalı ne yaparmış? Cemaat düzenlemek için, cemaati tertip etmek için kişilerin öğrenlendirilmiş. O kişiler tamam okey vermeden tekbir almazmış. Öyle bir, diyor İbrahim. Hatta ilâ râ ennâ akallnâ anhu diyor ki sahâbe. Onun diyor yani saplarımızı bizden düzeltmemizi istediğini anladığımızı fark edince, peygamber bunu görünce bizim saplar düzelttiğimizi ne vardı davada dururdu. Sunbe karajiyemen fakam hatta kâde yükbir. Bir gün diyor, namaza çıktı. Aleyhissalatü vesselam. Allah ekber diyecek tam tekbir alacak diyor ki ara arajulen bedyen sadruhu göğsü çıkmış bir adam görüyor. Bakıyor arkaya bir tanesinin göğsü öne çıkmış. Biraz yani ilerledi. Aleyhissalatü vesselam diyor ki imanallah. Çünkü yani şimdiki fikri cemaat yaklaşımları ve nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti onun Allah'ın emirlerine olan tatbik etişi yani millet adı gören namaza gelmiş namaza durmuş. Ta orası mı cemaat yani. Ne yani? Başta iki kişi sandı orası. Beri insana. Ne? Insan. <gülüyor> Alessettaseran. Yani namaza kadar gelmiş ama dönüyor bakıyor göğsü çıkmış ona diyor ki, Allah ey Allah'ın kulları. Ve tusavvunu sufufakum ov la yukhalifenallahu beynev cumukum. Ya safvlarınızı düzeltirseniz ya da diyor Allah diyor sizin kalpleriniz, yüzleriniz apayrı önlere çinir. Bir de bugün bizim cemaat namazda cemaatte camide kıldığımız, sapcağınızın. Bir de bugün Müslümanların <gülüyor> düştüğü itikadi, fikri itiramları düşünün arkadaşlar. Ya yani Allah için tek bir Allah için, tek bir Allah'ın kelamı olan Kur'an'ı okumak adına tek bir imamın arkasında namaza duran insanların, insanlardan birisinin göğsü azıcık öyle çıkıyor diye, Aleyhisselatü Vesselam'ın öfkesini bugün gelin, o camide o safı oluşturan insanların ihtilafları ihtilaflarla uygulayın. Sağdan başla saymaya, Kadiri, Şaziri, Nakşibendi, Halveti, Çişti, değil mi? Diobendi, Nakşibendi'nin falanca kolu, Nurcu'nun falanca kolu, değil mi? ya yani ala düşünün. Bunları görseydin nelerdi? Değil mi? Ben azıcık böyle çıkmış bir adam var. Büyük dikkat ediliyor. Saplamı düzeltmezsen Allah seni katlederiz. evirip çevirir. Şimdi bir de bir bak şöyle. Sağdan başa senin tarikatın neyi yasaklıyor? Ben güzel kardeşimizin 14 yıl balık yemedi o mesela. Ona balık yasak. Buna peynir. Buna ekmek. Değil mi? Doğru. Buna diş dolgusu. Buna gidiyorsun işte yani. Herkesin dini hayırlı, paramparsan ölümüş yani. ya. Niye balık yemiyorsun helal? Ya işte nefis terbiyesi, öyle mi? Sen niye pekden Nefis terbiyesi. E sana da buna nasıl serbest? Buna serbest. Düşünün arkadaşlar, Allah Ferah'ın aramıza bıraktığı iftiraf. Bunun selamı ne? Allah'ın Resulünün göstermiş olduğu o dost doğru yoldan ne yapmak? Ayrılmak, satmak. Bu hadis... <gülüyor> Bugünkü dersimizde açıklayacağımız son hadisimiz olsun. Biraz da sesimiz el vermiyor. Yoksa devam edip geri kalan hadisleri bitirecektik. Güzel Rabbimiz bizlere Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmeyi ve onun sünnetiyle hakiki manada amel etmeyi nasip eylesin. Bidatlardan bizi alıkoysun. Bizleri bidatlere karşı bu güzel insanlardan eylesin. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. ve tuzu bilek.